Mahkemeyi temyizin davamızı nakzetmeyip, tasdiki takdirinde tasi dava için heyeti vekile yazılmış bir arzu haldir. Orada zahiren görülecek şekva ise hükümete şekva etmektir ve tenkitler hükümeti ifale çalışan entrikacıları tenkit etmektir. Ey ehli hallu akt, dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı süköt etmek. Hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan bilmecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikati fahşetmeye mecburum. Diyorum ki ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz ve yahut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz ve yahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiblerinden alınız. Haşiye Mahkemeyi temizden temyizden davamızı nakz yerine tasdik geldiği takdirde, heyet-i vekileye ve hem meclis-i mebusana, hem dâhiliye vekaletine ve hem adliye nezaretine vermek üzere, davamızı tasih münasebetiyle yazılmış bir layihadır. Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vacib olur. Çünkü sükutumla şahsi bir hakkımla beraber, binler muhterem hukuk zayi olur.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 ve o hizmetle koca Avrupa fesoflarına meydan okuyup, esasları ziüzeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet ya dahilde gayet müthiş bir netice verir ve yahut gayet nafi ve yüksek ve ilmi bir semere verecek. Onun için göz boyamak nevinde ve efki ara aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi bana bir sene ceza verilmez.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 İki mektebi musibet Musibet Şehadetnamesi namındaki matbu-eski müdafaatımı görenlerin tasdikiyle, 31 Mart hadisesinde bir nutuk ile isyan etmiş sekiz taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi, İstiklal Harbi'nde hutubat-ı sitte namında bir makale ile İstanbul'daki efkâr-ı ulemayı İngiliz aleyhine çevirip, harekatı ı milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden ve Ayasofya'da binler adama nutkunu dinlettiren, ve Ankara'daki Meclis-i Mebusa'nın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin baknot 163 mebusun imzasıyla medrese ve darül fununa tahsisatı kabul ettiren ve Reisi Cumhur'un hiddetine karşı Divan-ı Riyaset'te haşiye Eski Sait söz istiyor diyor ki 13 senedir beni konuşturmadınız. Şimdi madem beni nazara alıp sizi ittiham altına alıyorlar ve sizden korkuyorlar. Elbette benim onlarla konuşmam lazım geliyor. Gerçi benlik, enaniyet çirkindir. Fakat mağrur ve muannit enaniyetlilere karşı, haklı bir surette ve sırf kendisini müdafaa ve muhafaza etmek için benlik göstermek lazım geliyor. Onun için, Yeni Said gibi mahviyetle, mülayimane konuşamayacağım. Ben de ona söz verdim. Fakat enaniyetlerine temeddühlerine iştirak etmiyorum. Kemali metanetle fütur getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve Darül Hikmet-i İslamiye'de Hükümeti İttia diyenin ittifakıyla Hikmet-i İslamiye'yi Avrupa hükümasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve Cephe-i yazdığı ve şimdi müsaade edilen i̇şaratül icaz o zamanın başkomutanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetler görünmüş ki Kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigar harbin hayrına şerefine hissedar olmak fikriyle İsharatül icazın tablî için kağıdını vererek müellifinin harpteki mücah</thead>edatı takdirkerane yad edilen bir adam böyle adi bir beygir hırsızı veyahut kız kaçırıcı ve bir yan kesici gibi en aşağı bir cinayetle kendini bulaştırıp izzet ilmiyesini ve kutsiyet hizmetini ve kıymetli binler dostlarını rezil edip sukut edemez ki siz onu bir senelik ceza ile mahkûm edip adi bir keçi koyun hırsızı gibi muamele edesiniz ve sebepsiz 10 sene sıkıntılı bir tarasutla tazir ettikten sonra şimdi de bir sene hapis ile beraber bir sene de nezaret altında tutmak suretiyle padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde garaskar bir hafiye'nin veya adi bir polisin tahakkümü altında azap vermekten ise idam edilmesini daha evla görür. Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı ve karışmaya arzusu olsaydı ve hizmet-i müsaade etseydi, Menemen hadisesinin ve Şeyh Said vakasının onar misli olacak bir tarzda karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sadası bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet, hükümeti i cumhuriyenin nazar-ı dikkatine arz ediyorum ki Beni bu belaya terk eden gizli komitenin yaptığı tedavir ve ettiği propaganda ve entrikalar bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görülmemiş bir tarzda umumi bir propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki 6 aydır yüz bin dostum varken hiçbiri bana bir mektup yazamadı, bir selam gönderemedi. Hükümeti ifale çalışan entrikacıların ihbaratı ile Vilayet-i Şarkiye'den Ta bilayatı Garbiye'ye kadar her yerde istintaklar, taharriyatlar devam ettiğidir. İşte entrikacıların çevirdikleri plan benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hadiseye göre tertip edilmiş. Halbuki en adi bir adamın en adi bir hırsızlığı gibi bir hadiseyi andıracak bir ceza vaziyetine netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir zî akıl, elinde gayet keskin elmas kılınç bulunsa, müthiş bir aslanın veya ejderhanın kuyruğuna hafifçe iliştirip, kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahaffuz veya dövüşmek ise, kılıncı başka yere havale eder. İşte sizin nazarınızda ve vehminizde beni o adam gibi telakki etmişsiniz ki, beni bu tarzda cezaya, mahkumiyete çarptınız. Eğer bu derece hilafı ı şuur,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 Nasıl ki 10 sene ihtiyari bir inzivayı ihtiyar edip takat-ı beşerin fevkinde sıkıntılara tahammül ederek hükümetin işine hiçbir cihetle karışmadım ve karışmak arzu etmedim çünkü hizmet-i kutsiyem beni men ediyor. Ey ehli hallu akt acaba hiç mümkün müdür ki 20 sene evvel gazetelerin yazdığı gibi bir makale ile 30 bin adamı kendi fikrine çeviren ve koca hareket ordusunun nazar-ı dikkatini kendine çeviren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 Böyle bir adam bir tek risalesinde sarihan işareten yüz yerde maksadını ihsas edecekti. Acaba o adamın maksadı siyasetçe tenkit olsaydı yalnız tesettür ve irsiyete dair eski zamandan beri cari bir iki düsturdan başka medar-ı tenkit bulamaz mıydı? Evet, koca bir inkılabı yapan bir hükümetin rejimine muhalif bir fikri siyaseti takip eden bir adam 1 iki malum maddeler değil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 Koca bir memleketi meşgul edip endişe verecek bir şekil verilir mi? İşte beni ve 5-10 dostlarımı bu adi, ehemmiyetsiz cezaya çarpmak, umum memlekette aleyhimize bir şiddetli propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettirmek ve dâhiliye Nazırı mühim bir kuvvetle İsparta'da bir tek neferin göreceği işi görmek için İsparta'ya celbedilmesi ve Heyet-i Vekile Reisi İsmet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 Belki hikmetle iş görmek manasıyla hükümet namı verilen dünyada hiçbir hükümetin işi olamaz. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri cinayetle ittiham ediyorum. Böyle canilerin keyiflerini elbette hükümeti cumhuriyenin kanunları reddeder ve hukukumu iade eder ümidindeyim. Eskişehir hapishanesinde tecridi mutlakta Sayit Nursi